Şeyh Muhammed Baba Semmasi'nin uzun bahçesi vardı. Kendisi mübarek eliyle bellerdi. Aşı yapardı. Çoğu kere bir fidanı kestiği vakit kendinden geçerdi. Ashabı ile giderken içerisinde Seyyid Emir Kulal'ın da bulunduğu güreşçilerin meydanına karşı durup onları seyretmiş. Bu arada müritlerden bazılarının kalbine şu vesvese gelmiştir. Nasıl oluyor ki Şeyh Hazretleri şu bidatçilerin bidatlerine canlı canlı bakıyor? Şeyh Muhammed Baba Semmasi onların kalbine gelen bu hataraya vakıf olup şöyle demiştir. Şu gençlerin içerisinde irşada kabiliyetli ve insanların da faydalanacağı aynı zamanda kendisi de en yüksek derecelere varacak bir genç var. Onu avlamak istiyorum. Bu arada Seyit Emirkulal Hazretleri Şeyh Muhammed Baba Semmasi'yi görür ve aşk ilahiden kıvılcımlar, Şeyh Muhammed Baba Semmasi'nin kalbinden onun kalbine sirayet eder. Güreşi bırakıp şeyhin peşine düşer, evine gelir. Şeyh ona tövbe ve tarikati telkin ederek hizmeti alır. Şeyh Muhammed Baba Semmasi, takriben 20 sene hizmetinde kalan Seyyid Emir Kulala, üstün emaneti devrederek 755 tarihinde vefat etmiştir. Seyyid Emir Kulal Kudsesir Ruh Evliyanın saadatı, saadatın velisi olan Seyyid Emir Kulal Kudsesir Ruh, Buhara'ya iki fersah mesafede Sukar adlı köyde doğmuştur. 20 sene Şeyh Muhammed Baba Semmasi'nin hizmetinde bulunduktan sonra, irşad postunda oturmuş ve tarikatın imamı olan Şeyh Muhammed Bahaddin gibi zevatı yetiştirmeye muvaffak olmuştur. Onun en büyük kerameti Şahı Nakşibend'i yetiştirmesidir. 772 senesi civarında vefat etmiştir. Şahı Nakşibend Kuddisesirruh, Nakşibend'i tarikatının imamı ve evliyanın kahramanı Seyyid Muhammed Bahaaddin Kuddisesirruh, Buhara'ya bağlı Kasr-ül Arifin köyünde 718'de doğmuştur. Çocukluğunda Şeyh Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin tekyesine girmiştir. Şeyhin vefatından sonra dedesi onu adını işittiği her evliyanın huzuruna götürür ve ona dua talep ederdi. Bulu çağına erişince artık Şeyh Seyyid Emir Kulal'ın sohbetine girdi. Seyyid Emir Kulal ona, senin hakkında bana vasiyet edilmiştir, terbiyende kusur etsem er değilim derdi. Şahı Nakşibend anlatır. ''Uyanmamın ve tövbemin ilk sebebi şu oldu. Ben bir arkadaşımla evinde baş başa oturuyordum. Konuşuyorduk. Ansız bir ses kulağıma geldi. Her şeyi bırakıp huzurumuza dönmez misin?'' ''İşittiğim bu sesten azim bir hale yakalandım. Derhal o evden çıktım. Elbiselerimi yıkadım. Vuslettim. O hal içerisinde iki rekat namaz kıldım. Artık senelerdir o hale tekrar ulaşmak için çalışıyorum.'' ''Hal ve cezbe bana galebe çalmıştı. Kendimden geçer gibi oluyordum. Neredeyse aklımı kaybedecektim. Çoğu zaman dikenli yollara düşerdim. Ayaklarım dikenlerden kanıyordu.''